El ve yüze sürülen kremler abdeste bir mani teşkil eder mi demişler. Abdestin geçerli olabilmesi için e, abdest suyunun cilde deriye ulaşması gerekir. Hı hı. Dolayısıyla vücudumuza sürdüğümüz herhangi bir şey, bu krem de olabilir, bir boya maddesi olabilir, naylon gibi yapıştırılan herhangi bir şey de olabilir. Suyun deriye ulaşmasına mani bir tabaka oluşturursa, krem ve benzeri şeyler... Abdeste engel olur. Yok böyle bir şey yok. Sürdüğünüz zaman sadece yumuşatıyor ve suyun deriye ulaşmasına mani olmuyorsa bir sıkıntı yok.